115. ayet-i kerime yani bu emirleri okuyup şey ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'in Haşr suresinin sonundaki ayet-i kerimesini hatırlamamak da mümkün değil. Diyor ki Estaizu billah Lev enzelne hazel kur'ane ala cebel Lera'يته khashian mutasaddian min khashyetillah. Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydın, olsaydık sen o dağı Allah'ın korkusundan dolayı huşu ile başını eğmiş ve paramparça olmuş görürdün. Bir başka ayet-i kerime malum biz emaneti Göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Onlar onu yüklenmeyi kabul etmediler ve bu emanetten çekindiler, korktular. İnsan bunu taşıdı. İşte biz de bir taraftan böyle yüce bir emanetin altına girme şerefiyle kendimizi aziz kabul ederken Diğer taraftan da bu emanetin büyüklüğü dolayısıyla ezilmemek için Cenab-ı Allah'tan ağırlığı altında ezilmemek için Cenab-ı Allah'tan bize çok yardım etmesini istenen durumundayız. Az önce istikametin bir diğer daha doğrusu istikameti kolaylaştıran gerekçelerden bahsettik ve bunlardan en önemlisi tövbe ve namaz kılmak olduğunu söyledik ayet kerime söyledi daha doğrusu biz sadece e, aciz bir tercümanlık yapıyoruz burada da yine istikametin bir diğer unsuru veya onu kolaylaştıran veya sağlayan bir diğer sebebini dile getiriyor ayet kerime vasbır diyor sabret bir de sabret sabır ne Sabır, nehilerden uzak kalmakta, itaatleri sürdürmekte ve musibetler karşısında yıkılmamaktadır. Sabır budur. Nehilere karşı kendini tutacaksın. Nehi işlemek yok diyeceksin. Yasaklar yapılmayacak. Bunun için direneceksin. Dağlar gibi. Emirleri yerine getirmekte de sebat göstereceksin. Taviz yok. Allah'ın emri tavizsiz yerine gelecek diyeceksin. Ve musibet geldiği zaman Rabbimiz kimseye vermesin. Verilse de sabrını versin. Geldiği zaman da Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz diyebileceğiz. Biz ona aitiz ona dönüyoruz. Yolumuz ona. Bitti. Sabır. Meyvesi çok acı olan bir ağacın adıdır aynı zamanda. Mesela emrü min es-sabr dediği zaman Arapçada bir deyimdir bu. Sabırdan daha acı. Yani bu bildiğimiz sabretmek sonradan ona veya mecazen asıl adı çok çok acı. Hatta zehirleyici acılığı, zehir bir bitki. Biber acısı değil. Diyelim ki yeşil cevizin o kabuğundaki acı türünden acı. O mıh dedikleri o. Ondan emrü min es-sabr. Sabırdan daha acı bir acı. Onun için Türkçe'de de e, sabır acıdır, meyvesi tatlıdır deyimi de buradan geliyor. geliyor. Ama Allah'ın emrettiği bu sabır bizde ahlak haline geldiği zaman inanın acılardan bile insan lezzet alacak hale gelir. İşte merhum İbrahim Hakkı'nın hoştur bana senden gelen demesi budur. Dost bana verdi, Rabbim bana verdi bunu diyorsunuz. Ben o her şeyi güzel yaratan, her şeyi hikmetle yaratan, kullarına rahmeti sonsuz olan, ve bir kulu olarak beni de unutmayan Rabbimden gelen bu sıkıntı bir noktadan itibaren sizin için de ayrı bir zevkin şeyi olur. Vesilesi olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam oğlu İbrahim'in acısıyla ağlarken veya Hamza radıyallahu anh için Matem yakarken öyle ki geliyor Medine'ye Uhud şehitlerinden sonra bakıyor ki her bir şehidin ağlayanı var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın içine dokunuyorum bu. Ne yazık ki Hamza için ağlayacaklar yok diyor. O vefalı ensar kadınları kendi ağıtlarını bırakıyor. Resulullah'ın amcası Hamza, Hamza radıyallahu anhu için üzülüyorlar, ağıt yakmaya, matem yakmaya başlıyorlar. Niçin? Resulullah üzülmesin. Hamza'nın ağlayanı yok demesin. Onun kaybı bizim kaybımızdır diyor. Sabır öyle bir şeydir yani. Ne diyor? Evet. Kalbimiz üzülebilir. Gözümüz yaş akıtabilir. Fakat Rabbimizin de emrine o kadar bağlıyız ki onun razı olmayacağı bir söz sarf etmeyi istiyor. Bu halimizde bile. Bu halimizde bile. Ha, i̇şte bu, sabrın tatlı olması budur burada. Sabır sana ...seni kaybettirmiyor. Karşı karşıya kalınan musibet ve belalarla... ...sabretmesini bilen bir yürek... ...güçlüdür. Sabretmesini bilen bir ruh... ...asildir. Mütehammildir. Olaylarla yıkılıp toz olup gitmez. Aksine... ...olay ne olursa olsun... ...dimdik durmasını... Ve hatta gerekirse çözüm üretmesini bilir. Sabır sana aklını kaybettirmez musibetler karşısında. Sabırla yine aklın ve ruhun istikametini tutturmaktadır. O haldeyken ne yapman gerektiğini düşünmene imkan vermeyecek kadar kendini sana kaybettirmez. Kendini kendine kaybettirmez. Sabır insanın her şeye rağmen kendinde olmasını sağlar. Büyük bir servet, büyük bir lütuf ve büyük bir ecre vesile. <gülüyor> Niçin? Çünkü diyor vasbir fe inna Allah la yudi'u ecre'l Sabırla biz ancak muhsinler arasına katılabiliriz. O zaman Allah da diyor, muhsinlerin mükafatını ne yapmaz? Boşa çıkarmaz, zayi etmez. Kaybetmez. Ecriniz bir yere gitmez. Dünyada sabrın gücü şu. Burada bir yerde de. Acılarınız hafifletiyor sabır sayesinde. Sabırla acılarınızı hafifletiyor. Bu bir mükafat. Kendinizi kaybetmiyorsunuz. Akılınız başınızda. Kendinize maliksiniz. Depresyon geçirmezsiniz. Kusurla bilmem ne bileyim kendinizi kaybetmezsiniz. Şey etmezsiniz. Torunu veriliyor Hazreti Zeyneb'in oğlu Radiyallahu Can çekişiyor. <Gülüyor> Lillahima ata ve lehu <akadî> Bitti. Veren de o, alan da o. Haber gönderiyor Ya Rasulallah gel diyor benim oğlum can çekişiyor. Resulullah bilerek gitmiyor birincisinde. Söyleyin ona sabretsin ve ecrini Allah'tan beklesin. Resulullah önce, efendim söyleyeyim, e, hani darb meselde diyoruz ya, iğneyi önce kendine, çuvaldızı başkasına, öyle değil. Resulullah evvela teşbite hata olmasın, çuvaldızı kendisine batırıyor. İğne batacaksa bize batırıyor. Hatta mümkünse ümmetine batırmaz. Razı değil kızından başlıyor bakın söyleyin ona sabretsin ve ecrini Allah'tan beklesin yani bir annenin bir babanın herhalde dünyada karşı karşıya kalacağı en büyük musibetlerin başında evlat acısı gelir evlat acısı gelir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o şefkatli, o merhametli yüreğiyle bir torunu can çekişmekte. Ondan sonra yemin ettiriyor. Allah adına diyor gidin ona yemin verin, an verin gelsin diyor. Geliyor sonra yavrusunu Resulullah'ın kucağına bırakıyor. Onu söylüyor. Verdiği de Allah'ın aldığı da Allah. Hadiseler, sabır sayesinde musibetler bizi Allah'tan yine koparmıyor. İş burada bakın. Müminin istikametten bahsettik ya. Müminin istikameti Allah'la alakasının devamlı olmasına bağlıdır. Bu alakayı sakın koparmayalım. Koptuğu yerde hemen bitiştirelim. Koptuğunu fark ettiğiniz an, Fark ettiğimiz an hemen tekrar o alakayı yeniden kurmanın yollarını arayalım. O ne bu kardeşim gidiyorsun geliyorsun gidiyorsun geliyorsun demez. Sen onun kapısına ne kadar çok gidersen onun kapısını ne kadar çok çalarsan o kadar sevinir. O kadar memnun olur. Bir ara bir münasebetle bahsetmiştim birkaç defa. Peygamber Aleyhisselatü büyük bir benzetme yapıyor. Müthiş bir şey. Allah'ın diyor kulunun tövbesi dolayısıyla sevinmesi. İkat buyurun. Kulunun tövbesi dolayısıyla sevinmesi. Her türlü erza bilmemnesi vesairesi devesinin üzerinde bulunan. Çölde devesini kaybeden. Ve arayıp duran. Onu bulmaktan ümidini kestiği için bir ağacın gölgesine çekelim bari ölüm bana burada yetişsin diyen... ve uyuyan... uyanınca... devesini erzakıyla, yüküyle, her şeyle baş ucunda bulunduğu için... sevinen... ve sevincinden Allah'a şükretmek için ellerini kaldırıp dua ederken... Ya Rabbi... şaşırıyor diyor... ben senin Rabbinim sen benim kulumsun... aşırı sevincinden diyor şaşırıyor... bu şekilde şaşıran kimsenin sevincinden daha da fazladır. Ya Allah hakkında ne düşüneceğiz daha? O hiç kuluyla alakayı kesmez. Ha. Yeter ki alakayı kesen biz olmayalım. Yeter ki biz koparmayalım. Onu gazaplandıracak yollarda kendimizi kaybetmeyelim. Onun razı olmadığı alanlarda Fazla cevelan etmeyelim, dolaşmayalım. Tehlikeli bölgelere yalaşmayalım. Ona dikkat edelim. O zaman sabır bize hayatı tatlandırır. Acıların bile ayrı bir imani lezzeti, sabrın ayrı bir tadı, ayrı bir neşvesi olur. İşte Allah diyor, ihsan edicilerin ecrini, mükafatını boşa çıkarmaz. Cenab-ı Allah yine bizi tekrar surenin ta başından beri başlayan atmosferine geri götürüyor bu 116. ayet-i ile. Bir anda okuduğumuz bu surede okuduğumuz gözden geçirdiğimiz ve başka surelerde Kur'an başka yerlerinde kıssalarını haberlerini bildiğimiz kavimleri bir çırpıda bize bir daha hatırlatıyor. Çünkü geçmişlerin akıbetini unutmamak da Dos doğru yol üzerinde yürümenin azıklarından birisidir. O da azıktır. İşte bakın diyor ki: "Felela kana minel kurun <gülüyor> min qablikum ulu baqiyeten." Yenehonu anil fesadi fil ard illa qalilan mimmen enjayna minhum. itaat din, akıl ve basiret diye açıklanmıştır. O halde diyor ki sizden önceki o helak olunan nesillerde helak olan nesiller arasında dinine bağlı itaatkar, aklını kullanan basiret sahibi kimseler olup da bulunup da yeryüzünde fesat çıkartan kimseler olmalı değil mi diyor. O kavimler arasında böyleleri olmalı değil miydi? Olmadığı için helak oldu diyor. Manası bu. O halde sizin aranızda da onlara benzememek için ulubakiye denilen dine bağlı itaatkar aklı başında ve basiret sahibi kimselerin olup diğer müminleri kardeşlerini bu itaate, bu akla, bu basirete, bu anlayışa, bu kavrayışa davet etmeleri, çağırmaları lazım. Öyle olmazsa siz de Allah'ın helak olduğu gibi helak olacaksınız. Demek ki bu ayet-i kerime aynı zamanda, şu anda ümmetimizin niçin bu halde olduğunu izah eden, önemli bir anahtar ihtiva ediyor. Bu sorunun önemli bir sebebini bize açıklıyor. Ümmet arasında... Ümmetin can damarı mesabesinde olan ilim adamları iyiliği emredip kötülükten alıkoyan din ve itaat ehli kimseler azaldı. Yetersizleştiler. Sayıca yetersizleştiler, etkinlikleri itibariyle yetersizleştiler veya yetersizleştirildiler, azaltıldılar ve ümmet bu hale geldi. Sebeplerimizden birisi de bu. Yeteri kadar ümmet arasında emr bil maruf nehi anil münker yapacak, iyiliği emredip kötülükten alıkoyacak müstesna bir kadronun yeterli bir kadronun bulunması, çıkması ümmetin üzerindeki farzlardan birisidir. Farz-ı kifayedir bu. Bunlar olmazsa ümmet günahkar olur e günahkar illa amel defterlerinde de yazılacak ve orada kalacak değil buyurun günahın bir günahı da ve günahın bir yükü de nedir biliyor musunuz günahın bir diğer günahı çekmesi Allah'ın bir gazabıdır bu maazallah ümmet bir günah işledi o günah tam tövbe edilmedi Allah ceza olarak bir günah daha işletir Ondan da tövbe edilmedi bir günah daha. Zincirleme bu böyle devam eder. Ferdin hayatında da böyledir. Eğer fert Allahü Teala günahı dünyadan cezalandırmaya başlar ki kul aklını başına alsın. Eğer fert bir günah işleyip ilk fırsatta ondan tövbe etmezse o günahın cezasının bir kısmıdır bu sadece. Bir başka günah işletir ona. İşler daha dolu. Öyle işletir derken mecbur eder gibi bir mana anlaşılıyor. Hayır öyle değil. İşler. Bir süre gelir artık günah işlemekten dolayı kalbi rahatsız olmaz. Günahı kanıksar maazallah. Kalbi alışır. Hadis-i Şerif böyle izah ediyor olayları. Onun için sakın ha ümmet olarak ferd olarak Günahı, münkeri, itaatsizliği kalıksamayalım. Alışmayalım. Günah bizi rahatsız etmeli. Günahtan rahatsız olmalıyız. Onun için ashab-ı kiram gelip Peygamber aleyhissalatü vesselama sordukları zaman Ya Resulallah bazen içimizden öyle şeyler geliyor ki onu söylemektense gökten tepe takla düşüp ölmeyi tercih ederiz. O kadar rahatsız ediyor bizi. Bunu hissediyor musunuz diyor. Evet. İşte iman budur diyor. Yani akidenle bağdaşmayan, inancınla bağdaşmayan, değerlerinle bağdaşmayan bir şeyi düşünmek dahi seni rahatsız ediyorsa müminsin. Ve bu imanın göstergesidir. Ama rahatsız olmuyorsa işte musibet o zaman başlamıştır. Hatta doruk noktasına varmıştır. Bundan dönebilen de büyük bir kâr elde etmiş olur. Büyük bir zarardan kurtulmuş olur. Tövbe yani budur. Onun için <gülüyor> minhum. Kimleri kurtardık diyor. Bu şekilde ulü bekiye denilen itaat ehli, din, akıl ve basiret ehli kimseler müstesnadır diyor. Onları kurtardık diyor. Ama وَاتَّبَعَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا اُطْرِفُوا ف۪يه۪ وَكَانُوا مُجْرِم۪ينَ Ama zalimler içinde bulundukları debdebeye rahat huzura, huzur zannettikleri, bolluk zannettikleri o lüks ve israfa, uçarı hayata, gayesiz anlamsız yaşayışa, ona uyup gittiler bugün beşeriyet ben sizi söyleyeyim ölmüş de ağlayanı yok ölmüş de ağlayanı yok kendisi de bunun haberinde farkında değil beşeriyet beşeriyetin içinde bulunduğu sefaletin de farkında olanlar çok az hançeremizi yıksak onlara duyuramıyoruz o vaziyette o vaziyette anlatamıyoruz izah edemiyoruz Necip Fazıl'ın bir şiirinde sırf İstanbul için tasvir ettiği gibi Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet böyle bir cemiyet böyle bir sefalet ve kimse bunun farkında değil inşallah aralarında hayır dinleyenler de olmuştur insanlar ne Kulaklarına bir şeyler takıyor. Aman ya yok. Bu ne? Ne kardeşim? Ne dinliyor bunlar? Ne dinliyor? Ne anlatıyor bunlar onlara? Keşke hayır olsa bunlar. Ve oturuyorlar. Başka bir şey yok. Tamam yapsın. Fakat ne? Bu ne? Neyle uğraşıyor? Vakit bizim en büyük serbayemiz. En büyük değerimiz. Cenneti vakitle kazanırsınız. Cehennemi de vakit kaybettiğiniz için, değerlendirmediğiniz için kazanırsınız. Maazallah. Ve insanımız en hoyratça, en değer vermeden, en değerlendirmeden harcadığı, harcadığı, bozuk paradan da daha berbat. İnanın. Bir günümüzün bazıları için beş kurşuluk bir değeri yok ya, Veya değeri, materyalizmin en yüzsüzce ifadesi olan vakit nakittir diye ifade ediyor. Yani vakit paradır. Vakit bu mudur ya? Benim en değerli varlığım, elin kiri dediğimiz para mı olacak yani? O hale mi düştük? İnsanımız bu hale geldi bu hale oysa biz dilesek her bir nefesimizi ebedi nimete dönüştürebiliriz bu imkanı açmış cenab Allah önümüzde vermiş bu imkanları halbuki günümüzün rahatı bilmem nesi konforu içerisinde yaşayan zavallılar o zalimler diyor o zalimler İçinde bulundukları refahal lükse, konfora tabi oldular. Onun arkasından gittiler. Allah Allah. Ya konfor benim hizmetkarım olmalı. Ben ona nasıl uyarım? Değerler tepetaklak oldu. Ayet-i Kerime'nin bu manada anlattığı çok mucizevi bir anlatım var. Çok müthiş bir şey. Günümüz insanının değerlerinin tepetaklak olması. Bunun en e, avami ifadesi veya fıkra şeyinde, düzeyinde ifadesi Nasrattin Hoca'nın ya külküm, ya hikayesi. İnsanları giydikleri elbiselerle veya bindikleri arabalarla ölçecek hale gelmişler. Ya o araba demirdir. Bir demir parçası bana nasıl değer verebilir? Böyle şey olur mu? İşte anlatıyorlar müteahhitlik yapan bir arkadaştan bahsetmişlerdi geçen. Adam gitmiş hiç de böyle geliriyle, şeyle mütenasip olmayan oldukça pahalı bir araba almış. Ya niye böyle aldın demişler. Ya başka türlü ihale vermiyorlar bize diyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Böyle ihale, ihale verecekleri vakit aramasına bakmıyorlarmış. Özel şirketler veya başkaları fark etmiyor. Böyle şey olur mu ya? İnsan bununla mı ölçülecek? Sen onun ne kadar doğru, malzemeyi ne kadar yerinde, işinin ne kadar ehli olduğuna bir baksana. Eşi olmaz ki. Bu hale geliyor. Ve وَكَانُوا مُجْرِم۪ينَ Bu şekilde <gülüyor> yükse, refaha, bilmem neye vesaireye kandıkları için ne oldular? Günahkar oldular. Günahkar idiler bunlar. Çok ilahi mesajlar var. Büyük mesajlar var. Bizlere ve cemiyetimize. İçinde yaşanılan bu şartlara, bu hayata. Ey Cenab-ı Allah bize bir şey daha bir gerçek daha hatırlatıyor. Ya bu kadar kavimler helak oldu. Allahü Teala haşa işte kavimleri helak etmekten zevk mi alıyor? Keyforsun diye mi helak ediyor? Hikmetsiz diye mi helak ediyor? Gereksiz mi? Gerekçesiz mi? Bunların hiçbiri değil. İşte 117. ayet-i kerime bu mübarek surenin وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيهْ لِكَ الْقُرَى a وَاَهْلُوَا مُسْلِحُونَ Ahalisi halkı ıslah ediciler oldukları halde Allahü Teala hiçbir kasaba halkını, hiçbir ülke halkını Rabbin helak etmez diyor. Düzeltip durdukları halde niye helak etsin ki? Cenab-ı Allah çünkü fesadı sevmiyor. Dünyada da olsa fesada uzun bir ömür vermeyi dilemedi diyor her bir şeyin bir vadisi vardır. Üstelik velau shaa rabbuk la ja'al annasa ummeten wahide ve la yazaluna illa man rahim Rabbim dilasaydi insanları tek bir ümmet yapardı. Demek ki Allahü Teala bizi cebretmiyor. Günahkarlar kendilerini kandırmasınlar. Ben kaderim böyle ben ne yapayım? Elimden başka bir şey gelmez ki. Allah'a karşı Allah'ın kaderiyle mi hem de yanlış bir şekilde deli, delil getirip kendini temize çıkarmaya çalışıyorsun? Sen kimi kandırıyorsun? Kime karşı bu delili getirdiğinin farkında mısın? Buna kendin bile kani olmazken, niye kani olmaz? Çünkü böyle diyen adama tut git bir beş kuruşunu al bana zulmettin diyecek. Ya senin kaderindedir diye bakayım kabul edecek mi? Etmeyecek. Bir tokat at, sana tokat atmaya kalkışacağım. Ya kaderin mi de var? Benim sana tokat atmam, ben de işine katmadım, sen de bunu yiyeceksin. Sesini çıkarma. Ya olur mu öyle bir şey diyecek? Madem olmuyor, niçin benim günah benim günah işlemek benim kaderimdir deyip Allahü Teala'yı haşa kendince böyle cezadan kurtulmaya çalışıyorsun. Hem günah işliyorsun, bir günaha o günah bir günah daha katıyor. Allah beni günaha mecbur. Hayır mecbur etmiyor. Allah dilese diyor ümmeti tek bir ümmet yapardı. Yapsaydı ne yapacaktı? İstikamet üzere olan bir ümmet yaratacaktı. Herhalde zulüm üzere değil. وَلَا <gülüyor> يَزَالُونَ Ama onlar devamlı ihtilaf içinde kalmaya devam edeceklerdir. Müminler olacaktır, olmayanlar. Sırat-ı müstakim üzere olacaktır, o yolda gitmeyenler olacaktır ve böyle devam edecek. İlla مَا الرَّحِمَ رَبُّكُ Bu da şunu gösteriyor. Yani Ehli sünnet akidesi gerçekten Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyeden çok güzel şekillenmiş ve formüle edilmiş bir rakip. Nedir? Allahü Teala dalalette olanı kafiri adaletiyle küfürde bırakır. Ve adaleti gereği kafir olur. Mümin de Allah'ın rahmetiyle mümindir. Çünkü Cenab-ı Allah bize ediyor Ve biz de irademizi kullanıyoruz elbette. Ve bu ayrıca iman onun lütfudur. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ bunun için yarattığı yani onun hikmetidir ki insanlar ihtilaf etsin. Küfrü yeryüzünden kaldıramazsınız. Kafirlerin kökünü getireceğim, kökünü kazıyacağım diye bir dava ile ortaya çıkmamıştır hiçbir peygamber. Bir mümin olarak da bizim böyle düşünmemiz hatadır. Hayır. Bizim peygamberlerin de bizim de vazifemiz o insanlara içinde bulundukları halin yanlışlığını ve İslam'ın doğruluğunu anlatabilmeye çalışmaktır. Bunun için gerekli şartları oluşturmaktır. Kabul ederlerse kardeşlerimizdir. Başımız gözümüz üstünde yerleri vardır. Ne hala. Etmezlerse kendileri bilirler. Kendileri bilirler. Mesele bu kadar. Ve temmet kelimetu rabbike le emle enne cehenneme minel cinneti ve annasi ecma'in. Ve Rabbinin sözü şununla tamam olmuştur. Ben cehennemi bütünüyle cinlerden ve insanlardan top, top, dolduracağım. Cehennemi cinlerden ve insanlardan tamamen ne yapacağım? Dolduracağım. Hepsi onlardan olacak. Yani cennet, cehennemde şeytanlarda, bilmem nelerde vesairede olacak. Onlar da gidecek. Bu allah Teala'nın hükmüdür. O hükme göre de insanlar iradelerini Allah hüküm verdi. insanlar da o çerçevede veya Şeytanlar dahil olmak üzere, cinler dahil olmak üzere o çerçevede ameli hayatlarını sürdürdüler. Dedi ki, derse başladığımız zaman istikametin ıı, işaret taşları var. İstikameti sağlayacak sebepler var. İşte bu sebeplerden bir tanesi de bu kıssalardır. Tekrar dönüyor Cenab-ı Allah buna ve diyor ki "وكلما نقص عليك من انباء الرسل ما İşte biz sana senin kalbine sebat verecek şekilde resullerin haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz. Resulların kalbine sebat veriyorum bu kıssalar. Bir de bu gözle kıssalara bakalım, bu gözle okuyalım. Bu kıssalarla kalbimiz sebat bulsun diye okuyalım. Şuayb Aleyhisselam'ın kıssasını okuyalım. Lut Aleyhisselam'ın kıssasını okuyalım. İbrahim Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın hangisini okursak okuyalım. Bunların hepsi başta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine... Neyin üzerinde? Davası üzerinde. Sebat vermek için anlatıldı bu kıssalar. Bu kıssalardaki sebatı ihmal etmeyelim, unutmayalım. Bu gözle okuyalım kıssaları. E i̇şte bir zamanlar böyle olmuştu. Vay be neler olmuş neler. Ya etmeyin eylemeyin. Kur'an-ı Kerim böyle bir kitap değildir. Biz de haşa, sizi tenzih ediyorum... Böyle cahil olmamalıyız. Kur'an'a karşı böyle cahilce muamelede bulunmamalıyız. Vay be! Neler olmuş neler? Vah vah vah falan. Vay be! Şu da olmuş demek ki. Bu, bu bir müminin kıssadan, kıssa karşısındaki tavrınız sergilemez ki. Ona dikkat edeceğiz. Kalbimize sebat verecek. Nasıl? Özetle. Bakacağız ki Allah'ın sırat-ı müstakimine tabi olmayanlar helak edildiler. Ahiretlerinden önce dünyada azap gördüler. Maazallah. O halde... Bir de bakacağız ki... ...Rasul ve beraberindekiler kurtuldu ve kurtarıldı. Safımızı belirleyeceğiz evvela. Safımızı belirledikten sonra... Resuller tarafında sesimizin belirledikten sonra kalbimizin zaferin bizim olacağından yana emin ve sağlam bir şekilde güvenmesi güven duyması gerekiyor. Acılar, ıstıraplar dava yolunda çekilenler o zaman acı ve ıstırap olmaktan çıkar. Nimetin adeta belgesi olur. Ya Rabbi ben senin dinin için bunca ızdırabı çektim. Bu çektiğim her bir ızdırab benim için bir belgedir, bir diplomadır diye bakacaksınız. Rabbimin huzurunda ibraz edeceğim, benden önce onun getirip mizan, hasenatı koyacağı, hasenatımın mizanına koyacağı belgelerimizdir bunlar. Ya Ne diyor Cenab-ı Allah Tevbe suresinde? onlar diyor bir vadi kat etmesinler düşmandan düşmanı öfkelendirecek bir yerleri zapt etmesinler mutlaka onun karşılığında onlar için salih bir amel yazılır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bakın işi nereye kadar götürüyor siz burada bu çöllerde tebuk gazvesinden bahsediyoruz bu çöllerde bu sıkıntıları çekerken Medine'de öyle kardeşleriniz var ki, sıcaktan çektiğiniz eci, dolu çektiğiniz sıcaktan dolayı aldığınız ecir. Efendim, susuzluktan çektiğiniz ecir, aldığınız ecir, her ne sıkıntı çektiyseniz, sizin kadar ecir alan ama Medine'de bulunan kardeşleriniz var. Ya رسولullah nasıl olur? Mazeretleri onları sizinle birlikte gelmekten alıkoydu diyor. Onlar orada ama kalpleri burada diyor. Niye? Çünkü geldiler ya Resulallah bize binek ver. Biz binecek binek bulamıyoruz. Mesafede uzak olduğunu sen söyledin. Gelemeyeceğiz bu sıcakta binek bulamazsak. Size binek bulamıyorum dediği zaman gözleri yaş akı akı geri döndüler. İslam tarihine bunlar bekkaun diye geçer. Ve tevellew ve tefidu der da Ebediyetin naflasına kazındılar. Gözleri yaş akıta akıta geri dönüp gittiler diyor. Hazenen el la yedu ma yunfikuna fi sabilillah. Allah yolunda yapacakları bir harcama bulamadılar diye üzüldükleri için ağlaya ağlaya yanlarından gidip gittiler. İşte onlar diyor, sizinle aynı şekilde ecir beraber ecir alıyor. İşte İslam'ın ızdırabını duymak öyle mukaddes bir şeydir. İslam davasıyla beraber yoğrulmak, kendini İslam'la ve Müslümanlarla birlikte hissedebilmek öyle mukaddes bir şeydir. Bunlar diplomadır işte diyorum yani. Bunlar her birisi inşallah duyanlar için, hissedenler için cehennemden bir beraat belgesi, kurtuluş belgesidir bu. Cennete girmenin bir gerekçesi olacak bunlar. Cenab-ı Allah bu şekildeki gerekçeleri çok olanlardan eylesin. Evet bunlar işte kalbe sebat veriyor diyor bu kıssalar diyor. Nitekim bu surede de sana hak gelmiştir. Ya, sure değerini bilelim. Ve ayrıca ne geldi? Ve mev'iza. Bir de öğüt geldi. Ve zikra lil müminin. Ve müminlere de bir hatırlatma geldi. İbret geldi. Bir de müminin her zaman duruşunun dik ve sırat-ı müstakim üzere olması gerektiğini ve bunun neticesinde duruşundan onur duybası gerektiğini anlatan, dile getiren kısa bir ayet-i kerime, meydan okuyan ayet-i kerime dediğimiz ne diyor ve kullillezine la iman etmeyenlere de ki, ne diyeceğiz bakın <gülüyor> iman edenlere sürekli tehdit ederler zalimler değil mi? şöyle yapmasanız böyle yaparız, şöyle ederseniz böyle ederiz sözleriyle ve davranışlarıyla Halleriyle, duruşlarıyla. O zaman diyeceğiniz şudur. Bütün imkanlarınızla elinizden geleni yapın. Biz de yapacağız. Duruş bu. Duruş bu. Şahsiyet böyle örülüyor. Bakın bu sure. Bu yönüyle Müslüman'ın şahsiyetini, duruşumu öyle müstesna bir şekilde o süzülen ayetlerle, ibretlerle öyle bir güzel örüyor, örgüleştiriyor ki. Gerçekten müstesna bir sure. Kur'an-ı Kerim'in hepsi öyle ya. Ve antazirû inna muntazirû. Davasına güvenen davasının doğruluğundan emin olanların söyleyecekleri sözlerdir bunlar. Bekleyin. Biz de bekliyoruz. Sizin başınıza gelecekleri de bekleyin. Biz de bekliyoruz. Ve bizim göreceğimizi de siz de göreceksiniz. Neyle karşılaşacağınızı? Bu budur. Cenab-ı Allah cennette dünyada müminlerin karşısında duran kafirlerin akıbetini göstereceği gibi kafirleri de Karşı durdukları, alay ettikleri, bilmem ne ettikleri müminlerin durumlarından haberdar edecektir. Böylelikle cennetliklerin ayrıca nimeti artacak, cehennemliklerin de azabı artacak. İşte alay ettiğimiz bunlar diyecek birbirlerine. Bunlar alay etmiştik. Bakın şimdi onlar ne halde, biz ne haldeyiz diyecekler. Hasretlerine hasret katılacak. Evet. Velillahi gaybü semavati vel ard. Sure öyle müstesna bildirlerle. Ahiret bitti, ahiretsiz olmaz. Ahireti bir ümin Allah'ı hatırladığı kadar hatırlayacak elbette. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Yalnız O'na aittir. İleyhi yurca'ul emru Bütün işler O'na döner. O'na döndürülür. O halde fe'budhu ve tevekkel aleyh. Bizim en büyük sermayemiz o. O halde ona ibadet et ve yalnız ona güvenip dayan. Öyle. Ona güvenip dayandın mı, bütün güçler senin önünde eriyip gider. Hikaye olur. Hiçbir şey kıymeti kalmaz. Ve mâ rabbuke <gülüyor> bi gâfilin Rabbin sizin yaptıklarınızdan da gafil değildir. Müminlerin yaptıklarını da bilir, kafirlerin yaptıklarını da bilir, küçüğü de bilir, büyüğü de bilir, gizliyi de bilir, açığı da bilir. Onun bilgisi dışında hiçbir şey yok ve her bir şeyin de karşılığını o verecektir. Dünyada da dilediği kadarını verir, ahirette de dilediği şekilde verecektir. Evet, Cenab-ı Rabbül Alemin'den niyazımız şu burada hazır olanlara da burada bulunmayan... yeryüzünün her bir tarafındaki mümin kardeşlerimize de... bu surenin bizden istediği... mümin şahsiyetine bürünelim. Bu şahsiyeti elde edebilirsek var ya... Allah'ın izniyle önümüzde zor diye bir şey olmaz. Aşmayacağımız veya karşısında durmayacağımız engel olmaz. Aşmak aşmamak onun takdiridir ama durmayacağımız engel olmaz. Karşısında dururuz. Dik ve asil duruşumuzu, İslam'a yakışan duruşumuzu muhafaza edebiliriz o zaman Allah'ın izniyle. Cenab-ı Allah'tan niyazımız bu surede istenen mümin şahsiyetini gerçekten elde etmemize bizi yardımcı, yardımcı, bize yardımcı olmaz. Rabbim elimizden tutsun. Amin. Rabbim ümmetin elinden tutacak kimseleri takdir buyursun, insan Amin. buyursun. Gerçekten bu ümmet ifade yerindeyse çobanını kaybetmiş. Kurtların tasallutuna maruz. Darmadağın olmakla karşı karşıya bir sürü gibidir. Yüce Rabbimizden niyazımız bu sürüye çobanlık edecek gerçek ve hakiki çobanları acilen bizlere ihsan buyurmasın. A ve bu kurtların zalimlerin tasallutundan bu ümmeti akidesiyle, ahlakıyla, ruhuyla, kişiliğiyle, şahsiyetiyle, muhafaza buyurmasını niyaz ederiz. İnanın o zaman kendimize de sahip olacağız, kaynaklarımıza da sahip olacağız, sefaletimiz de bitecek, izzetimiz de dönecek. Evet. Cenab-ı Rabbül Alemin'den izzet yakışan bu ümmeti bir an önce zilletten kurtarıp izzetine kavuşturmasını niyaz ederiz. Evet. Bu surenin mübarek Bereketini üzerimizden hiçbir zaman eksik etmesin. Kur'an-ı Kerim istikametinde bir hayat lütfetsin. Kur'an-ı Kerimle yaşatsın. Kur'an-ı Kerimle son nefeslerimizi teslim etmeyi nasip buyursun. Amin. Hiçbirimizin hatırına hiçbir zaman Kur'an'ın dışında, Kur'an kabul etmediği bir hayat, bir duruş, bir davranış geçirtmesin ve böyle bir davranış içerisinde de bulunmaktan lütfuyla bizleri muhafaza bulsun. Biz bütün kalbimizle bunu istiyoruz ama bazen şeytanımıza, nefsimize yenilebileceğimiz haller elbette olur. Yenildiğimiz haller olmuştur. Bu gibi hallerde fazla vakit geçirmeden tekrar onun rahmetine dönmeyi, nasip ömüye ser kılmasını Amin. niyaz ederiz. Allah'ın rahmet ve bereketi bizlerin ve bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Amin. İnşallah önümüzdeki ders yepyeni bir sure, bambaşka bir atmosfer Yusuf Aleyhisselam Suresi'ne başlamış olacağız inşallah. Subhan Rabbike Rabbil Ezzeti Annaya Asifun ve Selamun Aleyhisselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'aleykümselam.